Mübah olan malları, yani sahipsiz, herkesin istifade edebileceği malları paylaşıyorduk. Sınırlarını tespit etmeye çalışıyorduk. Biraz fazlaca derine daldık ama, nasıl diyeyim, meyvelerin, madenlerin de hakkını vererek yola devam edelim. İnşallah, teala. Ve şöyle diyelim, kendileri mübah olan ağaçların meyveleri de mübahtır. Öylece başlayalım. Daha önce mübahın ne demek olduğunu paylaştık. Yani kendileri sahipsiz olan dağlarda, ormanlarda büyüyen meyvelerin ağaçların meyvelerinde mübahtır. Dağlarda, yabanillerde, ormanlarda meyveler var mı? Elbette ki var. Hem meyveleri güzel olur. Şöyle diyeyim. Peygamber Efendimizin de esasen üzerinde durulması gereken ben çok gurbette durmuş bir insanım. Ömrümün yüzde doksanı gurbette geçti neredeyse. Biraz da memleketini özleyen bir insanım. Daha iyi anlıyor. Şeyin Şehriya diye birisinin Heyder Baba diye köyünün yanında bir dağ var. O dağla konuşarak yazdığı bir şiir var. O dağla dertleşir, eder, gider ve benzeri yani gurbet atmosferini o dağla sohbetinde anlarsınız. Onun gibi bu nevi şeyleri insan daha iyi anlıyor. Şunu demek isterim. Peygamber Efendimiz zaman zaman gelince uzaktan Uhud görünce işte Uhud dediği, sevindiği, sevindiği her halinden belli olduğu, yine Medine görünce işte Taybe, işte Medine diyerek bunu sevincini kelimelere döktüğü, bilindiği gibi bir seferinde de ne diyor? İşte Uhud diyor. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u diyor. Arkasından söylediği bir cümle var. O bana daha çok dokunuyor. <gülüyor> ne diyor? Uhuda geldiğinizde kurumun adatıht diyor. Adat kelimesi şu demek. Yabani ağacı dikenli olan meyvelerin adıdır. Tekrar ediyorum. Dikenli ağaç meyvesi olan dikenli ağaçların adıdır adat. Ne gibi? Kuşburnu gibi. Ne gibi? Yabani erikler dikenlidir. İyi dikkat ediniz. Onun gibi ne gibi sidir diye bir meyve var. Bu hünnaba benziyor. Onun gibi ne gibi alıç gibi. Yani alıcı unuttuk zaten. Anadolu'lu daha çok bilir. Alıcı unuttuk. Ee, bunun gibi dikenli alıç çok güzeldir. Baya erik büyüklüğündedir ve oldukça güzeldir yani şey olarak. Hani eee Türküleri var. Şu derecenin alıcından, burcundan alsaydın kız ölecek miydin beni acından da acından? <gülüyor> Şimdi hayatın içerisine girmiş, onu onunla paylaşmış yani bütünleşmiş olan şeyler var. E, bu nevi meyvelerden yiyin diyor. Yani Demek ki bundan şunu anlıyoruz, Uhud'da da bu tip meyve vardı. Uhud sidir denilen o meyvenin büyümesine uygun. Yani bundan olduğunu, kenarlarında olduğunu görüyoruz. Demek ki değişik yerlerinde Uhud'un bulunduğu bölgede de Medine'ye bakan yüzeyinde de olduğunu anlıyoruz. Şimdi var ama yani nasıl diyeyim Uhud'da görmedim doğrusu. Başka yerlerde o meyveyi gördüm. Şimdi bundan sanki peygamber fena şöyle bir şey. Sanki biz de vardığımız, tanıdığımız, hani memleketimizde, sılamızda bir ağacına daha varıyoruz. O dağın yetiştirdiği meyvesinden yemeği o dağın bize ikramı kabul ediyoruz. Sanki o dağa, o köye biz misafir indik de o ormana. O ormanda bize kendi yetiştirdiği tabi meyvesinden var, ikramda bulundu gibi. Efendimizin tavsiyesindeki bu dağla bağ kurma, mekanla bağ kurma hissiyatını duyuyoruz, anlıyoruz. Bunun gibi e, arıcık elması denir. Kestane zaten biri bilinir. Koca yemiş var. Daha bir sürü yabani incirler var. Şunlar bunlar var. Dağların meyveleri var. Tamam. Bunlarla ilgili. Yol ve caddelere bu da önemli. Yol ve caddelere dikilmiş ağaçların meyveleri gelip geçenlere sebil olsun diye vakfedilmiş kabul edilir. Yani yola dikildiğini gördüğünüz, şans mülkünde değil, yol boylarına dikilmiş olduğunu gördüğünüz Parklara, bahçelere dikilmiş olduğunu gördüğünüz ağaçların meyvelerinden yiyebilirsiniz demektir bunun manası. Caminin durumu karışık. <gülüyor> tamam söyleyeyim. Şöyle diyeyim. Bu, bu detay bilgi. İşte detayın detayını indiriyorsunuz bu sefer. Şey, e, camideki olan meyvelere caminin ihtiyacı varsa... Bu ihtiyaca sarfe satılmalı ve bu ihtiyacının kullanmalıdır denir. Caminin bahçesi tabi meyve de buna dut ağacının meyvesi satılmaya uygun değildir. Anlaşılıyor ki caminin bahçesinde dut ağacı herkes yiyebilir. Ona toplayacaksın da pazara götüreceksin de ezilmiş şöyle olacak da bu, bu zor iş. Anlaşılır ki yalnız dutu fazla cami avlusuna dikmezler. Niye dikmezler? Yere düşenler eziliyor ona da sinek çok uçuyor diye. Bu yüzden dikmezler. Ama caminin bahçesinde erik olsa, kayısı olsa, elma olsa ve benzeri caminin buna ihtiyacı varsa doğru olan bu meyvenin satılması ve masrafının camiye hazırlanmasıdır. Camiye gelip giden o caminin ehli olan, o caminin cemaatinden sayılan insanların bundan yani yiyebilecekleri alıp eve götürme değil de yiyebilecekleri de caizdir. Buna da fetva verilmiştir. Ama Tekrar ediyorum birinci sırada caminin buna muhtaçiyeti varsa e, camiye sarf edilmesidir. Anlaşıldı Yenebilir yani. Evet. Devam ettik yani yol boylarına dikilen bu şeyler nedir? Onlar da sebil sayılır, vakfedilmiş sayılır. Dolayısıyla meyvelerinden yenilebilir. Yalnız bunlardan meyvelerinden ya e, şöyle diyeyim yolda yiyeceğiniz e, olabilir yani ne oldu? Aldınız yediniz. Bir de yolda e, susadıkça meyveyi yok, yiyebilirim diye yanınızda da alabilirsiniz. Ama şöyle olmaz. Madem yol boyundadır, bununki mübahtır. Dağdaki meyve gibi bunu toplayıp da satamazsınız. Anlaşıldı. Bu gelip geçen insan istifade etsin diye dikilmiş ağaçlardan kabul edilir. Anlaşıldı. İkisinin arasında bu fark var. Yani dağda bulduğunuz, ormanda bulduğunuz bir kestanenin bütünlüğünü toplayabilirsiniz. Sahiplenebilirsiniz, çarşıya götürüp satabilirsiniz. Ama yol üzerindekilerin ki böyle doğru değildir, anlaşıldı? Yoldan gelip geçenlerin, <gülüyor> fakir veya zengin olmaları. Hükmü değiştirmez. Yani fakir de yiyebilir, bu meyvelerden zengin de yiyebilir. Mescitlerde bulunan ağaçların meyvelerine gelince nedir? Van'da deniz kıyısındaydı değil mi? deniz olmasa da deniz kıyısında. Vanlar Van Gölü'ne deniz derler. Yöllemeyeceksiniz yani. Tehlikelidir. Hmm. Mescitlerde bulunan ağaçların meyvelerine gelince mescidin bu meyvelere ihtiyacı varsa satılarak Geliri Mescid'e harcanır. Mescid'in Bu gelire ihtiyacı yoksa Ehli Mescid Bu meyvelerden yiyebilir. Burada da fakir zengin çok ayırt edilmiyor. Evet. Evet. Şöyle yazıyorsunuz şimdi. Dağlarda ormanlarda nice yabani meyve vardır. kestaneler, alıçlar, kızılcıklar, Bu kuşburnu, pelitler, veya palamut pelit. Palamut'un yendiğini biliyor musunuz? Palamutlar genellikle pelit, genellikle acıdır. Ama kestane gibi tatlısı vardır. O ağaçlar tespit edilir, gideri toplanılır. Palamut pelit neye deniyor? Hani sincabın topladığı kafası fesli bir şey var ya. <gülüyor> kafasında fes var. Da çok da güzel, hoşumuza giderdi onun fes gibi görünüşü. Anladınız mı? Meşe ağacının meyvesi. Meşe ağacının meyvesi. Kafasında feslidir o. Sincaplar en çok onu severler. Hani dalın üstünde ellerini açmış dua ediyor diye ya, ya Rabbim fındıklarımı çalanın diye. Pel <gülüyor> Pelitlerimi çalanın demesi lazım. Yani şey olarak En çok pelit, pelit bulur, pelit depolarlar. Meşenin olduğu yerde sincap daha çok olur. Anlaşıldı? Öyledir. Onun bunlar genellikle nedir? Tekrar ediyorum acıdırlar. Yani meşe palamutları acıdır. Ama tatlı olan cinsi vardır, kestane gibi tatlıdır. Ateşte, közde pişirince de şey gibi kestane gibi çok güzel olur. Çok iyi yenini vardır onu. Evet. Ee, acı olanında tatlandırarak yiyenleri de var. Ama e, değil yani genellikle biz de e, çok fazla yenmez. Ama ben şeyini biliyorum yani tatlı olanını ve yenenini biliyorum. Yani yedim bir başka ifadeyle. Evet. Tamam ormanları benden soracaksınız. Hmm. Yer çilekleri Haziran geliyor. Yerlerde pıtır pıtır büyürler. Kokuları bizim kocaman çileklere benzemezler. Ne kadar güzel kokarlar. Ama topla topla üremezler. Yani topla topla gücük Bir taso dolduruncaya kadar epey uğraşırsın. Yer çilekleri böğürtlen demin dikenlileri sayarken aklımıza gelmedi. Börtlen unutulacak şey mi? <gülüyor> Börtlenin üç türlüsü vardır. Dikenli üçgen gibi olanlar, kıl gibi ince dikenli olanlar, bir de ahududu şeklinde olanlar var. Evet. Börtlen, koca yemiş, yabani incirler, mersinler, çalı çilek ve daha niceleri. Hepsi ayrı bir nimettir. Bunlardan faydalanmada da bunlardan faydalanmada da temel esas ağaçlara ve insanlara zarar vermeme <gülüyor> öncelik hakkına riayet etmedir. Kırlardaki dağlardaki Ağaçların kovuklarındaki mağaralardaki taşların yarıklarındaki ballar da mübahtır. Mağaralarda bal olur mu? Hem de nasıl oluyor? Ağaçların kovuklarını yapıyorlar. Bazen bir ağın, iyi hatırlıyorum şimdi gözümün önünde, bir kayalığın yar, yarığını, böyle üçgen gibi de bir yarık, kendilerine yer edinmişler. Ee, oradan daha sonra arıcılar gelerek bal çıkarttılar. 30-40 kilo bal çıkarttılar. Kayalığın içerisinden tabii uçurumun belinde, askılarla yukarıdan indiler bir sürü hikayeyle. Ee, oradan dünyanın balını almışlardı. Tam hiçbir katkısı olmayan şeker emdirilmeyen yüzde yüz doğal bal ve benzeri vardı vardı. Evet. Bunlar da mübahtır. Şey olarak sayılır. Bir şey daha bilmiyorum şehrinde, bölgesinde olan var mı ama kudret balı diye bilinen doğuda var. Muş'ta, Muşta var. Başka yerlerde de var. Kudret balı diye bilinen tatlının hükmü de böyledir. Evet. Sizin orada me memleket nere? Muş mu? Muşta var. Evet. Bunu toplamaya gidenler geri döndüğünde meşin gibi dönüyorlar. İster <gülüyor> başları hep şey mançığı oluyor, ne kadar sakın sakınsınlar rastasakınsınlar. Ee, üstlerine bal dökülmüş gibi sirayet ediyor. Ee, meşine elbiseler meşine dönüşüyor. Ona göre giyinir, ona göre giderler. Toplamaya gider. Belli mevsim var bağlarda. Ağaçlardan aşağı salkı sarkıyor. Buna men ifadesi bunun içinde kullanılıyor. Yani Kur'an 2. men ve selvadaki men bunun içinde kullanılıyor. Ama bizdeki adı daha ziyade nedir? Kudret balı şeklindedir. Muş'ta da öyle mi adlandırıyorlar bilmiyorum ama böyle var. Evet hükmü böyledir noktaladık. Şimdi av hayvanları diyorsunuz. Al kelimesi lügatta iki manaya gelir. İşin garibi bu. Arapçada da böyle, Türkçede de böyle. Hiç fark etmiyor. Bir, avlanan hayvan. İki, avlanma fiili. Birinciye misal, birinci misal, av eti yedik. Veya adam av getirdi. Bir av tutmuşum, nah guzu gibi böyle falan filan. Neyi kastediyor? Av hayvanını kastediyor. Aynı şey da var. İkincisi, Ahmet nereye gitti? Ava gitti. Nereye gitti yani? Avlanma fiilini yapmaya gitti demek şu anda amcam, dayım, şunlar avda diyoruz. Buradaki av hangi manaya kullanıyoruz? Avlanma fiili manasına kullanıyoruz. Avlanmaya gitti. Avlanma fiilini yapmaya gitti. Hayvan kovalamaya, hayvan vurmaya, hayvan tutmaya ve benzeri gitti diyoruz. Bu yüzden İmam-ı Şafii ile Ebu Hanife arasında tatlı kavga var. Kavga var değil mi? ilmi kavga var. Ebu Hanife diyor ki avdan kasıt Birinci mana, bunun hangisi öncelikli, hangisi sonralıklı? Asıl manası avlanma fiili de hayvana mı av deniyor dolaylı olarak? Yoksa asıl manası hayvan manasına da de mi bu yüzden av deniyor? Bu yüzden kavga var. İmam-ı Şafi'ye diyor ki, hayvana av denir. Hayvan avlanmak fiili ikinci manadır. Ebu Hanife diyor ki, ah, nedir? Avlanmak asıl manadır. Av hayvanı ikinci manadır. İkisinin de o kabul ediyor. Peki bu kavganın ne faydası var? Veya ne tesir var? Genellikle fıkıhta böyle sorulur. Fıkka ne tesiri var? Evet var. Hem de nasıl var? Misal olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de ihramlı olan insana av yasaktır diyor. Av yasaktır derken Av hayvanı mı yasaktır? Avlanma fiili mi yasaktır? Eğer avlanma fiili yasaktır manasına anlaşılıyorsa bir insan ihramlıyken avlanamaz ama başka insanın avladığı avın etinden yiyebilir. Çarşıda satılan av hayvanını satın alıp yiyebilir. Anlaşıldı. Ama av yasaktır dersen başkasının avladığını da yiyemez. Kendisi de avlanamaz başkasının avla, kendi avladığı da avdur. Başka insanın avladığı da avdır. Alın size. Mezhepler nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor işte. Bir misal daha. Av hayvanı dersen farklı mana çıkıyor. Hüküm çıkıyor. Avlanmak fiili dersen farklı hüküm çıkıyor. Ama her iki durumda da biliyorsunuz ihramlı için. Deniz avı serbesttir. Ben takılıyordum. Hamsi mübarek bir balıktır. Hacıya dahi avlanması caizdir diye. Şimdi... şimdi. Deniz hayvanı deniz bu sadece hamsiyle ilgili değil. Deniz hayvanı e, ihramlı ya da cahildir ama kara avı yasaktır. Tamam. Avlanmanın hangisi avlanmak mı yasaktır? Av hayvanı mı yasaktır? Bu ihtilafın içinde yatar. Istılahta av diyorsunuz. Yani onu tarif ediyoruz. Yaratılıştan vahşi olan Ele geçirilmesi için vurulması veya tuzak kurularak tutulması gereken hayvanlara denir. Bazen de şöyle tarif edilmiştir. Ayaklarını ya da kanatlarını denizde ise yüzgeçlerini kullanarak insandan kaçan yabani hayvanlara denir. Tamam, av verici tarif ettik. Dikkat ederseniz burada eti yenen veya yenmeyen diye bir sınırlama getirmedik. Anlaşıldı. Çünkü eti yenmeyen hayvanda avlanır. Ne gibi aslan avı gibi. Ne gibi kurt avı gibi. Hatta domuz avı ve benzeri vardır. Kimisinin bazen domuz gibisin, zarardan korunması için. Kimisinin derisinden istifade edilmesi için. Aslan, kaplan, pars derilerinden elbiseler yapılıyor ve benzeri istifade ediliyor. Kurt derisinden daha çok kalpak yapılır. Bu, bu ve ben de Samur derisinden daha cede kürk yapılır. Ayıdan post, düşmandan dost olmaz derler yanlış. Ayıdan post olur. Domuzdan post olmaz. <gülüyor> Onun gibi. Ayıdan post olur, aynen kürkü makbuldür. Ama giderek kürk azıldı azaldı. Eskiden zenginliğin göstergesiydi kürk giymek. Kürk işte samur kürk veya ayı kürküyle ilerlemek çok kıymetliydi. Şimdi fazla gösterişe gittiği için biraz düştü. Ama takılıyorlar. Kadın yürüyor. Havalı da yürüyor. Kibirli de yürüyor. Arkasından laf atıyorlar. Eğer bu deri, bu kürk birisine kıymet kazandırsaydı asıl sahibine kazandırırdı diye. Bu, <gülüyor> asıl sahibine ayı diyor. <gülüyor> O ki asıl sahibi yani şey olarak kendi tabi, onu sonradan giymiş olana havasından yanına varılmıyor. işte Öyle. Değil mi? O Bu yüzden yani hepsine al tabir edilir. Şöyle diyeyim, daha önce de söyledim. Bizde biliyorsunuz e, zürafa eti yenir. Bilesiniz diye söylüyorum. Zürafa eti yenir. E, zebra eti de yenir. Bunlarda ittifak var. Ee, İmam Şafii rahmetullahi aleyhi göre tilki yenir, bizde yenmez. Farkı var, tilki onlarda av olarak, av, avlarını yenebilir. Ee, Hanefilerde yenmez. Tamam. Tavşana gelince, bizde de dört mezhepte yenir, Şiilerde yenmez. <gülüyor> Şiilere tavşan, yani yakında tavşan hakkında konuşursan hakaretle kabul ediyorlar. Yani şey olarak nasıl olduysa Hazreti Ali'nin kedisiymiş eti yenmezmiş. yani tavşanın kedilikle ne ilgisi var? Yani, evet. Şimdi şöyle yazıyorsun: Al kitap, sünnet, icma ve akli delil ile. meşrudur. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü delil var ama en kısası ihramlıyla ilgili olan şey olarak Maide Suresi'nin ikinci ayetinde yer alan ihramdan çıktığınızda avlanın diyor. Yani yasak olan kararlar içinde ihramdan çıktığınızda avlanın. "İza halaltum fastadû" diyor. İhramdan çıktığınızda avlanın. Yine Maide Suresi'nin 96. ayetinde "Orhilalekum saydul bahri ve ta'amuhu meta'allekum ve risyaran" deniyor. Size deniz avı da yiyeceği de helal kılındı. O sizler için ihtiyaç maddesi olduğu gibi yolcular için de öyledir. Ayet-i Kerime uzunca bir ayetin bir dilimi. Tabi bu ayet-i de, de hem nasıl diyeyim Saydul bahri deniz hayvanı size helal kılındı demiş. Arkasından da ve ta'amuhu yiyeceği diyor. Bu yiyeceğinden ne kastediliyor? Bunda ihtilaf vardır. Çünkü vavla atıf geliyorsa ve ta'amuhu diyor. Demek ki deniz avı kastedilmiyor diyor. Bundan kastedilen başka bir şey. Denizde yetişen diğer maddeler. İmam Şafii de denizde diğer yiyeceklerin çıkarttığı hükümlerden bir tanesi bu. Midye. Ama buyur. Midye ve benzerleri. Hanefiler kabul etmiyor pezin Pekala bu taamuhu nasıl tefsir ediyorlar? Şu vardır. Sait nedir? Sizin avladığınız. Taamuhu nedir? Denizin kenara attığı. Ne de sahabilere koskocaman bir balina atmış onun gibi. Bilemiyorum hala var mı ama çocukken görürdük. Deniz çok dalgalı olduğu günlerde vahamsenin denize bol olduğu günlerde dalgalar kenara hamses açardı. Dalgalar gelip vuruyor ya Sonra gerisin geri çekildiğinde hamsiler şeyde pıtır bu hepsi şakır şakır oynuyorlardı. Sepeti toplu kapan denize doğru. Şimdi İstanbul'da da var şey nedir? Balığın kulağına su kaçtı diyorlar. Balık belli bir mevsimde ters akıntı şöyle böyle izah edip duruyorlar ve benzeri. Balıklar bakıyorsunuz ölmüş kareye vurmuşlar. Ters akıntı vurdu şu vurdu bu vurdu diyor. Millet kenarlardan bedava balık topluyor. Bu ve benzeri şeylere senin avlamadığın, denizin sana verdiklerini yiyecek denir diyorlar. Diğerlerine av denir diyorlar. Başkaları da var. Yani ayrıca. Şimdi günümüzde belki bir şey daha yapmak lazım. Denizde yaşayan deniz balığı var ama av değil. Nasıl oluyor? Denize kocaman bir havuz yapıyorlar. Havuz derken av gözenekli. İçerisinde, içerisinde dünya kadar balık besleniyor. Gidip yemliyorlar. Hem denizin içinde yaşıyor, oksijeni var, tazeleniyor ve benzeri var. Ama onlar av değil çünkü uzandığınız zaman ne zaman isteseniz onu kendi şeyinizin içerisinden, o ağınızın içerisinden alabiliyorsunuz. Ee, bununla ilgili dünya kadar yani yan yana görüyorsunuz izin verilen bölgelerde 20-30 tane bu nevi işte ağlı havuzcuk hazırlanmıştır. Bunların içerisinde buna ne diyor kültür balığı deniyor. Yani siz yetiştiriyorsunuz ama denizin içerisinde yetiştiriyorsunuz ve benzeri. Bunlar da belki taamuhu diye artık adlandırılabilir. Onların içerisinde yer alabilir. Evet. Daha da var ayet-i kerimeler biliyorsunuz bununla ilgili. Çünkü al köpekle ilgili eğittiğiniz hayvanlardan ve benzeri bununla ilgili de var. Onlara girmiyorum. Sünnetten delili paylaşıyoruz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz muttefakun aleyh bir olan bir hadiste şöyle buyuruyor. yayınla avladığın hayvanı yani eğer yazacaksanız biliyorum. Yayınla avladığın hayvanı üzerine ismini andıysan ye diyor. وَمَا سِدَّ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللّٰهِ fekul buyuruyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Yani şimdi tabi yay Okla avlanma demek. Bu orada kavus kelimesini kullandığı için biz de yay kelimesini kullandık. Kavus yay demektir. Ee, okun adı nedir? Bir sürü adı var. Bizde bir tane var. Ok var yani şey olarak. Nebil kelimesi de var. Başka başka kelimeler de var. Evet. Devam ettik. Şimdi ne diyeceğiz? Biz artık tüfeinle de diyeceğiz. Yani tüfeinle avladığını ve benzeriyle yiyebilirsin diyeceğiz. Yani şey olarak. Ee, yalnız ne yapacaksın? Atarken getireceksin. besmele getireceksin. besmene çekeceksin. Allah'ın ismini an. Yalnız ilim ehli şöyle diyorlar. İsim, nişan alınan hayvan için mi çekilir? Atılan ok veya atılan mermi için mi çekilir? Veya saç mı için mi çekilir? Doğrusu nedir? Atılan mermi ok için çekilmesi daha doğrudur. Çünkü hayvan için çekersen senin ok başka hayvanı vurursa sıkıntı. <gülüyor> Anlaşıldı? Eğer attığın oka, attığın mermiye çekersen öbürünün attığında da öbürü geldi hizasına, o kaçtı, ürktü veyahut da tam o sırada hayvanlar durmazlar. Bir başkası devreye girdi. Ona attın, onu vurdun veyahut da çok iyi nişancıydım. Bunu attın, şunu vurdun. o da mümkün. Deniz avı içinde öyle. Hem de ne? şimdi doğru olan besmele çekip oltayı atmak ama oltacılar genellikle besmeleyi falan unuturlar. Evet zihninizin dinlenmesini istiyorsanız balık tutmaya gidin. Tabii vakit kaybetmek istiyorsanız da gidin. Şimdi şöyle balık tutmaya çalışan insan hayal bile kuramaz. Hani insanın bir hayal dünyası vardı, şöyle eder, böyle eder, bilmem. Balı, oltayı denize attın, hayal de kuramazsın. Balık ucuna dokundu mu, dokunmadı mı? Geldi mi, gelmedi. Bizim şey gidiyor mu, gülmüyor mu? Tıngırdadın bu sarsında o muydu, değil miydi? Ve benzeri onunla uğraşırken kuramazsın. Zihin iyi boşalıyor, iyi dinleniyor. Onun için avcılık gafrettir derler, her türlüsü kafret. Yani avcı av avlarken geçmedi, atlayamayacağın yerden atlarsın, girmeyeceğin yere girersin, ki çıkmayacağın dağa çıkarsın, yatmayacağın yerde beş saat yatar beklersin. Av, av gelecek de sen de onu avlayacaksın. Ördek gelecek de vakvak vak edecek de bilinen edecek de sen de onu vuracaksın. Bilinen ne gelecek de senin kapanın içerisine girecek de falan filan. o bek beklersin. Şimdi bunun gibi ee, ne oluyor? Yani sen e, tedbirlerini alıyorsun, havlanıyorsun, ediyorsun, gidiyorsun. E, ama ne yaptığın? Attığın oka, attığın şeye besmele çekersen, kime isabet ederse etsin diyorsun. Ama besmeleyi insan bu, da, bu durumda unutursa, hayvan kesimiyle ilgili bir kaide var. Ebu Hanife Rahimullah diyor ki, e, bir insan müminin normalde kalbinde iman vardır, Allah sevgisi vardır. Kestiği bir hayvana, avladığı bir hayvana, vurduğu bir hayvana, Allah'ın ismini bile bile anmadan e, vurmaz, avlamaz, kesmez. Yani kesim telaşıyla, av telaşıyla unutulmuşsa bu hayvandan yine yenir kanaatindedir. İmam-ı Şafii şu kanattan bakıyor, onunla daha geniş, daha rahat. Yani bir insan, yani bunu yani e, bile bile e, Allah'a isyan edecek bir ruhda a, a hayvan kesmez veya avlamaz. Dolayısıyla bir insan e, besmene çekmese de e, kesilen hayvan bir başkası adına kesmiyorsa ve benzeri yenir kanaatindedir. Anlaşıldı? Şu anda mesela makine kesimleri İmam Şafi'ye göre daha rahat. İmam Şafi, ya ama İmam Şafii acaba soru şöyle sorulsaydı. Ben fetva vereceğini zannetmiyorum. Onlar da hiçbir müminin böyle yapacağını zannetmiyor. Onun için bir adam adı Ahmet, Mehmet, Muhammed ve benzeri olsa da bu insan bile bile Allah'ın adını anmasa Telaşına kapılma değil, inadını anmasa bunun kestiği de yenir mi? Asla fetva vereceğini zannetmiyorum. Çünkü böyle insanda Allah düşmanlığı İslam'a karşı tavır var demektir. Evet telaşla unutmayanlarız Bugün makine kesiminde belki yani ah, anlarız. Ama tekrar ediyorum bir insan bile bile Allah adını almıyor Buna ben İmam Şafii rahmetullahi aleyhine ibarelerinde böyle bir şey gördüm ama fetva vereceğini zannetmiyorum. Çünkü izahlar hep öbürüne benziyor öbür vurgu yapıyor anlaşıldı avda da böyledir şimdi hadisin devamı şu şöyle ve massıt da bir kelbikel muahalllem eğitiğin bir köpekle avlarsan. Allah'ın adını da anarsan bu sefer neye ancaksın Allah'ın adını gönderdiğin köpe Git besmeleyle tuttan diyeceksin. tembih edeceksin, Kulanı da çekeceksin. Git öyle tut diyeceksin. Öyle şey değil. Bizim köpeğimiz bile dersin Allah adını anarak tutar. Sen onu gönderirken öyle göndereceksin. Fekül. Çünkü hayvan birini kaçırır. Köpek bu şeydi, o kadar benzemez. O attan hedefe gider. Köpek baka, bakar bunu bu iyi kaçıyor. Diyor. Ondan döner bir başkasını yakalar sana. Evet. Allah'ın adını almışsan ye diyor. Eğitilmemiş bir köpekle avlarsan, devamı öyle. Köpek eğitmedin ama köpek tuttu avlarsan, hayvana yetişir de kesebilirsen o zaman yediyor. Eğitilmemiş köpeğin boğduğu yenilmez. Tamam? Eğitilmemiş bir köpekle avlarsan, hayvan ölmeden yetişerek keşmişsen o zaman yediyor. Tamam. icma'dan delil tabii. Resulullah devrinde de sonraki devirlerde de au vardı. caiz olmadığını söyleyen hiçbir alim yoktu. Şimdi şöyle yani bizde biliyorsunuz zevkine sırf zevk için avulama Hele de yemeyecek hayvan ama bu caiz değildir. Bu doğru da değildir neticeye Ya zararından korunacaksın ya etinden istifade edeceksin. Bu böyledir. Yani aynı zamanda biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, nedir? E, İsmail, sizin atanız İsmail av, av avlarda diyor. Av avlarda Dolayısıyla hem ata biniciliği tavsiye ederken hem de avcılığı tavsiye ederken İsmail aleyhisselama örnek gösteriyor. İsmail aleyhisselam büyük bir diliminde avcılıkla geçinen birisidir. Ayrıca yabani atlar yakalayarak ehlileştiren birisidir. He. Buyur. Evet. Felaket bir soru. Şöyle diyeyim. Taş biliyorsunuz kesici ve delici bir alet değildir. Çarpan bir alettir. Yani eğer a, sapan taşıyla bir hayvan ölürse yenmez. Anlaşıldı. Çocuklara söylemekte fayda var. Şimdi çocuklar ilerledi artık teknik Biliyorsunuz çocuklar artık taş atmıyorlar. Çelik bilye atıyorlar. Hocam, Mezarlarına zaman, da koyuyorlar. Hani okum, hayvana, Aynen. Evet. Da. Tam ben söyleyecektim. Eğer atılan okta takla atıyorsa ve yanı çarpmışsa ölü ölmüşse hayvan yenmez. Hocam, tamam. Yani ağır... Anca, ancak şey vardır. Yani oklar biliyorsun teleklenir. Arkalarına Kuş, tavuk tele, e, kuş tüyü tele takılır. Bunun içindir. Ucu hedefe doğru gitsin diye. Bunu taklama at atmazsan takla atar. Onun ayrı bir adı vardır. Doğru değildir. Yani savaşta hiçbir zaman arkası teleksiz kullanmaz. O okun ucunu önde tutmak için ve hedefine gitmesini sağlamak içindir. Teleksiz oklar takla atabilirler. Yan taraflarıyla başka yerleriyle öldürebilirler. Ve bunlar yenmez. Kötekle Kötek de öyledir. Yani değnek fırlatıyorsun. Öyle öldürüyorsun. Bunlar da yenmezler. Anlaşıldı? Bir şey daha diyor. Yani eğer e, ölme sebebin senin vurman ise yenir. Bu suda boğulma ise yenmez. şey yarasına bakacaksın. Bu yaramı sev? Yara severim. Evet. Evet. Buna bakacaksın. Evet. Buyur. Ya deliyor, deliyor havalı tüfekler deliyor, şu tahtayı bile deliyor. Hmm. Hocam, kesici taşlar var. Mı? Kesici ta taşlar. kesiyorsa evet, kesiyorsa evet. Çakmak taşlarını kesiyor. Eskiden bıçak gibi kullanılırlarmış. Evet. Hocam bir de son bir şey, her köpek avı getirirken herhangi bir şey yaptıysa ona, yani al bir şey yediyse falan... kendi yediyse yani muhasebi şey, köpek gelmez, eğitilmemiş demektir. Hı. Yani yeniden eğitimden geçireceğin demektir. Evet. Canlı mevzuya girince sarılar çoğalıyor. Evet. Makul diyorsunuz. Akli delil makul. Avlanma da meyveler gibi İnsanlar için yaratılan mübah şeylerden bir çeşit faydalanma yoludur. Yani av hayvanın etinden faydalanıyorsunuz, derisinden faydalanıyorsunuz, boynuzundan faydalanıyorsunuz, Geyiklerin boynuzundan ne güzel bıçak sapı oluyor. Tarak yapıyorlar, tarak oluyor. Daha birçok şey oluyor. Böyle faydalanıyorsunuz. Avlanma da geçim yollarından bir yol olarak kabul edilmiştir. İnsan sadece yemiyor, avlanıp satarak geçimini temin ediyor. Balıkçılar avlanmasa garadaklar nereden balık yiyecek? Evet. <gülüyor> tamam. Şimdi avlanmayla ilgili hükümlere geçiyoruz. Şöyle diyoruz: yabani olan ve av hayvanı sayılan Canlılar, ister dağlarda, ister ormanlarda, ister kırlarda, sahralarda, Buraya kadar bilmeyecek ne var o hayvanı Zaten buralarda olur. Her ne kadar tekli düz ovada avlıyorlarsa da keklik daha da olur. Düz ovada olmaz. Daha önce söyledim. Keklik düz ovada avlarsın. Bulursun da avlarsın düz ovada keklik. Yani kekliği hem düz ovada avlıyorlar hem de kuyruğunu çam dalına bağlıyorlar. Ondan sonra kalk kalk kubarak öt keklik diyorlar. Hayvan ötecek hali mi kaldı? Ondan sonra tuhaf tuhaf şeyler söylüyorlar. Ama şu var yani asıl söyleyeceğim bundan sonra ne de Burada bulunan hayvanlar zaten mübahdır ama şunu ister şimdi söyle ister bu önemli şahsa ait arazilerde ele geçirilsin onu ele geçirene aittir. Tamam. Adam geldi nasıl diyeyim benim arazilerim topraklarıma girdi. Geyik kaçmış bizim oraya sığınmıştı. Girdi ve avladı. Tamam, benim arazime izinsiz girmesiyle suçludur. Bu ayrı bir konu. Ama bu avladığı geyik kendine aittir. Anlaşılan benim arazime girdi diye yabani bir hayvan benim değildir. Anlaşıldı? Fark farklı bir durumdur. Buyur. Ha ya şey değil yani gördüğün zarar varsa yani şöyle bir tazmin ettirebilirsin veyahut da işte çitin var çitini kırdı şu buysa onları ödettirirsin gerekirse bunu sık sık yapıyorsa mahkeme kularına çekip uygun bir ceza da verebilir bunu yapmamalıdır yani böyle bir hakikaten çünkü demin dedim ya avcılar gaflet yani başkasının arazi marazi hayvanın peşine düşmüşse dinlemez yani çit de geçer dağ da geçer bağ da geçer yani her tarafı geçerler öyle bir ölçüsü var, vardır Tabi günümüzde hayvanlar işte e, mümkün mertebe avlama yasağı üresinler, çoğalsınlar diye konuyor. Bu ayrıca yani bu bucahiddir, konulabilir. E, yaygınlaşıyor. Hayvanlar da bu sefer anormal ürüyorlar yani gerçi. Yani onu da sana ara sıra av serbestliği korlar. Yani nüfusu düşürmek için. Bu da var. Yine de yani e, hayvanlar e, ormanların belli oranda ziyneti. Benim e, teyzem var. Teyzeme diyorlar ki karaca var. Bizim oralarda. Çok güzel bir geyik türü. Ya yani hayvanlar ne kadar sevimli diyorlar. Sevimli falan değil diyor. Kızıyor zaten. Sevim, sevimli falan değil diyor. Niye öyle diyorsun diyorlar. Benim fasulyeleri yiyor diyor. Şimdi fasulyeler ona göre daha sevimli. Yani hayvan yiyip gidiyor sevimli olsa olsanı yazar. O ona göre değerlendiriyor. Ona göre bakıyor. Fasulyeyi yiyorsa hayvan kötüdür. Şunu şey, e, yapıyorsa. Tabii bir e, iki yıl önce Avusturya'ya gitmiştim. Sabahleyin de namazdan sonra daldım ormana. Epey bir yürüdüm falan da hende atladım. hendeyi bir atladım. Yani patırt diye bir şey fırladı. O beni korkuttu. Ben de onu. Geyik varmış aşağıda. Gariban yatıyormuş. Tam üstüne düşmek üzereymiş. Hayvan bir fırladı. O beni korkuttu. Ben onu korkuttum. Ama oralarda geyik görmek, şey görmek de çok güzel bir şey. Tabii geyik yerine kurt görmek de var. Geyik görmek o açıdan da güzel bir şey. Tamam demek ki bir başka ifadeyle şöyle yazıyoruz. Bir başka ifadeyle bir av hayvanı kaçmaya devam ettiği ele geçirilemediği sürece mübahtır. Belli bir şahsın arazisindeki ağaçlara, çalılıklara Hatta çatılara. Yuva yapmış kuşlar da mübahtır. Bizim ağacın kuşu diyemiyorsun. Bizim çatının kuşu da diyemiyorsun. Bu arazilerde yuva yapmış Tavşan Ceylan gibi hayvanlarda Sahipsiz mallardan sayılır. Evet Son bir iki cümle daha yazıyoruz bununla ilgili. Avlanma Vurarak Tutarak Olabileceği gibi Ağa Köy ağası değil a ağa, ağa. A ile buradaki ağa birleşti. Çukura. Hayvan girmesi için hazırlanmış. Ağla. Ağla. Kafese virgül tuzağa düşürme de avlanmadır. Daha çeşitleri var da zihninizi bulandırmak için fazla söylemedim. E tuzağa düşmemedince, tuzak deyince biz bir de fare tuzağını bilmiyor, bir bilir hale geldik. Av hayvanlarının tuzağı daha ziyade nedir? Ortada güçlü yaylarla buluşan iki çelik çubuktur. Tamam. O çelik çubuk birbirinden ayrılır. Buru buraya takılır, bu tarafı buraya takılır. En küçük bir dokunmada zık diye bu ne olur? Ortada bir bölme vardır, ortasına da mesela tavşan avlayacaksanız ne yaparsanız Üstünü karla örtersiniz. Üzerine de lahana düşersiniz. Tavşan gelip lahaneye yemeye başlayınca ortaya basar. Başlayınca şeyler çözülür. Hayvancağızı bacağından yakalar. seksen de bacağı kırılır. Avcılıkta insafsızlık vardır maalesef. Dolayısıyla kırılır. Daha büyük hayvanlarda avlanacağı zaman... O tuzak daha büyücü olur ama tuzak yetmez. Neden? Tuzan ucunda bir de zincir vardır. O zincirin ucunda çelik bir çivimsi bir şey vardır. O çiviyi de büksüp kütyeye çakarlar. Öyle döşerler. Rahmetli dedem arılara ayı dadanınca kuhanların önüne böyle bir tuzak hazırlıyor. Karın altına gömüyor, ucunda kütye çakıyor. İri bir ayı gelip bal yerken tuzak yakalıyor, ayağını kurtarmayı başaramıyor. Ucu da bakıyor, kötüye bağlı, kötü omuzuna vuruyor, dönüyor yola. <gülüyor> Sabahleyin bir bakıyor, tuzaklı yok, ayı da yok, izler çok. Ayağın bir tanesi <gülüyor> tuzak, öbürü büyük. Peşine düşüyor, ormanın çok sık bir yeri var, oraya kadar hayvan varıyor, aklı diyor, oraya varıyor. Kütük enine vurmuş omuzuna. Kütük iki ağacın arasından sıkı e, sıyralamıyor. İşte hayvanın aklı buraya kadar geliyor. <gülüyor> Eğer kütüğü gelse de böyle çevirse geçecek ağacın arasından. O asılmaya devam ediyor. Garibanım sabaha kadar asılmış kütük gelmemiş. <gülüyor> Sabahleyin varıyor ormanda vuruyor. Ve benzeri e, bunun gibi yani tuzak çeşitleri var. Bunlardan bir çeşidi de ne yapıyorsunuz? Çukur kazıyorsunuz. Çukuru ince dallarla döşüyorsunuz. Sonra üstünü hayvanın yiyebileceği dallarla, çalılarla ve benzeri kapatıyorsunuz. Otlarla kapatıyorsunuz. Hayvanın geçeceği yol üzerine bunu yapıyorsunuz. Hayvan oradan geçerken ne yapılıyor? Dallar çıtırı kırılıyor. Ondan sonra paldır kürdür içerisine düşüyor hayvan. Bu da tutma yollarından birisidir. Bunun zararlı hayvan için de yaparlardı. Yani daha çok onlar işte kurttu, aslandı, kaplandı ele geçmeyen hayvanlar için bu nevi tuzaklar da hazırlıyorlar. Şey olarak tabi Nuayman da böyle yapıyor. Peygamber Efendimiz Nuayman sabilerin şakacısı biliyorsunuz. Yani her, her milletin içinde değişik insan var. Hayat da böyle güzel oluyor, çeşitli oluyor. <gülüyor> Nuayman bir gün otururlarken mescidin ağlusunda, Efendimiz'e de mescidin içinde. Dışarıdaki bir bedevi geliyor. Mescidin avlusuna devesini bağlıyor, içeriye giriyor. Orada oturan sahabiler diyorlar ki, kıtlık günlerde, sıkıntılı günlerde, Nuayman diyorlar ya, şu devenin güzelliğine bak diyorlar. Aylardır midemiz, kursağımız et görmedi. Ne güzel olur bu devenin eti falan filan, Nuaymanı galiyana getiriyor garibanları. Ondan sonra Nuaymana' kesersin, kesemezsin Nuayman deveyi kesiyor. Ondan sonra adam içeride namaz kılmış dışarıya bir çıkıyor. Efendimiz'e de bir şeyler sordum mu arada bilmiyoruz ama Efendimiz mescitte onu biliyoruz. Bir bakıyor hayvana kesilmiş. Adam bir feryat koparıyor doğru mescide bir daha. Doğru Peygamber Efendimiz'e Nuayman kaçıyor. Oradakilarda sakın yerimi söylemeyin diye tembih ediyor. Her geçtiği yerde tembih ediyor kaçıyor. Peygamber Efendi bir çıkıyor dışarıya adam şikayet etmiş. Kim kesti bu hayvanı diyor. Ya Resulallah, Nuayman kesti diyorlar. Ne tarafa gitti? Ya Resulallah, bilmiyoruz gene gidiyor da ama diyorlar ama tarafını işaret ediyorlar. Neyse, Efendimiz anlıyor. Ondan sonra düşüyor peşine. Noayman kaçıyor, Efendimiz gidiyor vesaire. Tabii ne tarafa gittiğini tahmin ediyor. En son bulunduğu yerdekiler de sıkı sıkı tembih mi söylemeyeceksin yeri mi diye bir çukura giriyor, böyle bir çukur. Üstüne de hurma dallarını örtüyor. Peygamber Efendimiz geliyor, evler bitiyor, açık arazi, Nuayman yok. Nerede Nuayman diyor diğerleri. Yarasolar gidiyordu ama diyorlar, yerini işaret ediyorlar. Cevap çaldılar. Nuayman dallarının arasından işaret edildiğini görüyor. Efendimiz öfkeli varıyor tabii, dalları sıyırıyor. Çıkarıyor Nuayman çukundan. Niye kestin milletin hayvanını diyor? Yarasolar Allah diyor. Sana böyle böyle edenler var ya diyor. Onlar diyor Nuhayman'ı körükledi, körükledi diyor. Hayvanı kestirdi diyor. Şimdi suç bir tek Nuhayman'ın üstüne kaldı diyor. <gülüyor> Onlar hiçbir şey yapmadı diyor. Anlıyor Peygamber efendim tabii. Gel, geliyor milletten para topluyor. Kendi para katıyor. Adamcağızın hayvanını ödüyorlar. <gülüyor> Ondan sonra hayvanı kesip paylaşıyorlar. <gülüyor> Ve benzeri. Onun da, onun kendi tuzağa girmiş. Kendi kazdığı çukur. Veya hazır bir çukura girerek üstünü örtme. Ama bu ne için? Tuzak içinde kullanılıyor. Kullanılan yöndemlerden bir tanesi. Bazen de hayvan içerisine gelsin diye kafes hazırlanıyor. Kapısı ona göre içeri girip de içerideki yiyeceği alırken o dokunduğu tel ucundan sisteme bağlı. O kafesin kapısını kapatıveriyor. kapısın içinde kalıyor. Böyle var. Denizlerde dalyan var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Zikzakla Yani balık Honi'ye girer gibi geniş giriyor. Birkaç viraj dönüyor. İçeri girmesi kolay. Ama içeriden çıkış yolunu bulması çok ama çok zor. İçeride dönüp kalıyor. Ondan sonra hani bazen güvercinler evin içerisine girse bir açık bir pencere bulmuş. Oradan girmiştir. Çıkarken o pencere bütün camlara saldırır. Onun gibi bu da bulamıyor. Dışarıya gidemiyor. Dalyan sistemi diyorlar. Kafes sistemi vardır. Bütün bunlar hep avlanma çeşitleri. Bunların içerisine giren hayvanlar, bunları kim kurduysa o kimseye aittir. Anlaşıldı? Bir insanın ağılına, normaldeki koyun ağılına gelmiş bir ceylan girmiş, onun olmaz. Ama kapıyı kapatırsa girdikten sonra onun olur. Anlaşıldı? Veya bunun için işte manevralı, zikzaklı giren hayvan çıkamasın niyetiyle hazırlanmış bir tuzak ise ne olur? Yine bunu hazırlayan insanın olur. Ne dedik? Bu cümleyi tamamladık mıydı? <gülüyor> tamam. Şöyle ne zaman? Tamamlayın o cümleyi. Ne zaman? Av hayvanı avcının mülkiyetine girerse O mal üzerindeki amme hakkı son bulur. Yani artık bu av ona ait sayılır. Birkaç ay evveldi tam hatırlayamıyorum zamanla ama birisi. Şile taraflarından telefon ediyordu. Hocam biz ormandaki işte şu şu meyveleri alıyoruz, mantar topluyoruz, bunları satmak caiz mi? Niye caiz olmasın? Hani biz para vererek almıyoruz ya diyor. <gülüyor> yani biz para verdiğimizi mal sayıyoruz, ormanda bulduğumuzu mal saymıyoruz. Topladığımız mantar artık bizimdir. Evet satabiliriz. Topladığımız çilek artık bizimdir, satabiliriz. topladığımız kestane bizimdir. <gülüyor> avladığımız hayvan bizimdir. Eğer öyle olmasaydı balıkçılar gitmişti. Balıkçılar da avladıklarına satıyorlar zaten. Onu da geçiniyorlar. Tamam. Noktaladık. Bu, e, e, yakalanan hayvanları satmak için e, yakalanıyorsa yani al değil de al. Yani bu da bir istifade bu, bu da bu da Ha, yabani kuşu sadece zinet için avlanıyorsa bu doğru değildir. İşte zinet için dediğimiz yani ihtiyacın Çünkü e, şöyle diyeyim dışarıda olan yabani hayvanlar yabani hayata alışıktırlar varlığını korurlar. Ama kafesteki hayvanı dışarı salarsanız bir, bir müddet sonra ya onu bir kuş ya bir nasıl diyeyim karga ondan daha büyük bir başka kuş kapar. Yani kolay değil yani kafeste kuş bezlemek caizdir ama yabani kuşu kafesleştirmek çok doğru bir davranış değildir. Evet. İnsanlarda yaygın olarak kullanılan ve özellikle Anadolu'da bahsedilen göz hakkı doğru mudur? İnsanlara böyle bir hakka sahip midir? El cevap, göz hakkı doğru değildir ama doğrudur. Ne demek efendim? Ya gören insana bir şeyler vermek, paylaştırmak, hani verseler de içinden heves geçer. Beşeriz. Onun için verilmesi güzeldir. Bunun göz hakkı olarak dile getirilmesi de güzeldir. Ama illa böyle bir hak vardır ve verilmelidir, mecburiyeti yoktur. Bu da biraz şundan da kaynaklanıyor. E, ayet-i Kerime'de de var, dikkat ederseniz. Miras taksim edilen yerde bu taksimi gören insanlar varsa ne oluyorsunuz? Onun da gönlünü hoş edecek bir şeyler veriyorsunuz. Bu insanın fıtratında var. E, bunun karşılık bulması da güzel bir şeydir. Yani, dolayısıyla bu manada evet yanı var. Evet. Toplu kesim alanlarında yapılan kesimler veya tavuk, sığır vesaire et fabrikalarındaki kesimlerin hükmü nedir? Bu kesimlerin İslami usulü nasıl olur? Doğru olan şudur, yani keşke buna riayet edebilsek. Yani kesim alanlarında e, kesim yapılırken e, besmele çeken bir insan, aynı zamanda hem kesim aletini koruyan, kollayan, yağlayan, gerektiğinde dinlendirmeye alan ve benzeri onun bir mesulü olsa, bu insan aynı zamanda kesim yapılırken her hayvan için besmele çeken insan olsa dört dörtlüktür. Bunun olmayışı Ebu Hanife'ye göre doğru değildir. Adı yani bire bile besmele tek manası taşır, yenmeyeceği kanaatindedir. Yani şu olarak kasten yapılması yani yenmeyeceği kanaatindedir. Ama İmam Şafii rahmetullahi aleh, bunun yenebileceği kanaatindedir. Demin onu söyledik, Böyle, böyledir. Evet. Ama şöyle diyeyim, İmam Şafi'ye göre de, Ebu Hanife'ye göre de besmele çekilmesi temin edilse ittifakla yenendir. Bu da ihtiyata uygun olandır. Biz gerçekten İslami hassasiyet taşıyor isek bunu gerçekleştirme bu organize zor bir şey değildir. Ancak laik sistem bunu böyle istemiyor, böyle de kurgu yapmıyor. Bizim ağacın kuşu diyemediğimiz kuşa bir kere olsun yem verip sahiplenebilir miyiz? Yok sahiplenemezseniz, alıştırırsanız kendinize, yani çağırdıkça geliyorsa, yem gösterecek, geliyor gidiyorsa o zaman belki olur, onun dışında olmaz. Tabi güvercin hastalarının şeyine dokunmadım çünkü altı karışık. Bir hadis-i şerifte Hz. Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah pazara etler geliyor. Biz de bunların üzerine Allah'ın adını nasıl alıp almadığını bilmiyoruz. Ama bu etten yiyoruz. Durum Nedir diye sorduğunda Resulullah ya işe besmene çek ve ye buyuruyor. Bu sahabiden Ayşe validemizden değil, sahabiden de nakledile gelen <gülüyor> bir hadis-i şeriftir. Hükmü böyledir. Burada besmene çekmenin hangi zamanda olacağını açıklar mısınız? Besmene yeme esnasında. Yani yerken e, aynı zamanda kesim içinde besmene çekip yenmelidir. E, bu hadisin hükmünün olmadığı karantindedir. İmam-ı Şafii'nin yenebileceğine dair delili e, budur. Bir de biliyorsunuz. Dışımızdaki insanlar Ehli kitabın da besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz diye onların da kestikleri yenir. Ancak duymuşsanız ki başkası adına İsa adına kesiyor. Duymuşsunuz ki bir şu adına bu adına ki ruhul kudüs adına kesiyor ancak o zaman yiyemezsiniz. Yoksa yenir. Hanefilere göre denizdeki hayvan türleri yenmez. Soru çok ters. Soru şey olarak hangisini sayayım ben şimdi başlayayım size. Ama öbür tarafı kolay, onun için testliğe takıldım. Denizde Ebu Hanife'ye göre bir tek balık cinsi yenir. Nokta. Tamam. Balığın bütün cinsleri yenir. Balina yenir. Katil balina yenir. Tamam. Yunus balığı yenir. Köpek balığı yenir. Kalkan balığı yenir. Balık türünün dışındaklar yenmez. Mürekkep balığı mürekkep balığı değildir. Ahtapot cinsidir. Kalamar cinsidir. Yenmez. Anlaşıldı? Kritik olanlara. bir. Kalkan yenir. Yenirler de saydık onu. Kalkan hamsi balığının müdafaa pakaniyidir. Yenmez mi hiç? Evet. Kılıç balığı da silahıdır diyor. Evet. Buyur. Evet bu Şafi'ye göre değil. Bu Hanefi'ye göre. Evet yani İmam Şafii Rahmetullahi Aleyhi'ye göre onu diyecektim şimdi. Hayatı suya bağlı olan bütün canlılar yenir. Evet. Evet. Bu hanefilere göre diye başlayıp soruyor. Besmele şartı balık içinde var mı? Yok. Evet. Balık için kesim yok çünkü biliyorsunuz. Balıktan kurban olmaz. Karadeniz'de hariç hamsiden kurban olur diyor. Dışarıda yediğimiz balıklar içinde şüpheli mi davranacağız? Hayır hayır balık kesilmeyen yani balık tekrar ediyorum yani balık kesilmeye ihtiyaç duymayan bir hayvandır. Evet. <gülüyor> e, e, evet. Ben de demin onu söyleyecektim sana şey olarak. Valla akla falan gelmiyor. Tecrübeyle sabit. E, evet. Ama şey değil yani balıklarda kesim şartı yok biliyorsunuz. Et kesimlerinde helal sertifikanın ee, çok önem az ettiğini biliyoruz. Kimde? Selal Sertifika Veren Kurumu destekliyor musunuz? Evet. Evet. Birçok konuda titizliğe de sevap oldu. İnşallah e, daha da uyumlu çalışırlar. Daha da verimli olurlar. Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler'de at eti yeniyor. Bize garip geliyor. Haram diyebiliyoruz. Doğrusun açıklar mısınız? Cevap. At eti haram değildir. Yanlış bilgi yok. Ee, şöyle diyelim. At eti İmam Şafi'ye, Ahmed İbni Hanbele ve Merh diğerlerine göre yenilir. Hanefiye, Ebu Hanife rahmetullah aleyhiye göre mekruhtur. Haram değildir. Anlaşıldı. Ebu Hanife neden mekruh diyor? Etinin sebe yapısı sebebiyle demiyor. Neden diyor? Atın cihat değeri et değerinden yüksektir diyor. Eğer biz atı kasap hayvanı haline getirsek cihat zarar görür diyor. At hayvanına dikkat ederseniz nasıl? Çoban köpeği ve benleri sanki bunun için yaratılmış gibi insana görünüyor. Yani çobanlıkta müthiş başarılılar. Kapı zarı deriz biz. Kapı bekçisidir. Hayret edersin, Evinden ayrılmaz. Evine yaklaş, başkasına gelene o kendi kapısını korumakla. Onu sanki yaratılışına yerleştirilmiştir. At hayvanında cihat da öyledir. Yani sahibinden kaçmaz. Ürküp gitme yerine sahibinden tarafına doğru ürkünce kaçmayı tercih eder. İşte nasıl diyeyim dönüp dolaşma hamle geri çekilmelerde son derece manavra ve kabiliyetlidir. Ve 1900 küsur yıllarına kadar kullanılmıştır. Savaşta vardır. süvari birliği vardır. Bizim Cumhuriyet devrinde bile süvari birliği olmuştur. Sonradan iptal edildi biliyorsunuz. Afgan savaşlarında atın tesiri çok yüksektir. Yani 1980'li yıllardan sonra bile varlığını sürdürmüştür. At cihat meydanlarında. Buna zarar verir diyedir Ebu Hanife rahmetullahi bu kanaati. Yoksa eti sebebiyle değil. Eti yenmeyen bizde eşek etidir. Tamam. katırın da bir tarafı eşek olduğu içindir. Yoksa at eti bizde de yenir. Sebebi budur. Kendi değeri et değerinden yüksektir. Yarış atının kaç geçen sene yıl olmadığı üzerinden Malatya'da hara var. Akçada harası var. Atlarını satışa çıkarttılar. Atın bir tanesi 135 bin liradan satıldı. Bileyseniz 1 milyon at var. 500-600 bin lira at var. 135 bin liraya satılan atın etini satmaya kalksanız 5 bin lira etmez. Evet, vuruyorlar. Evet, at sıhhatlıysa, sağlıklıysa ve benzeriyse ise Evet. Arkadaşımın dişi kedisi vardı. Sokakta kör bir kedi görüp onu da almışlar. Yavruları olmuş. Onları da bırakamıyorlarmış. Dişi kedi köre yardım ediyormuş. Veteriner sokağa tekrar bırakırsanız yaşayamaz demiş. barınaklarda da almamış. Hiç değilse tekrar yavruları olmasın diye kısırlaştırabilir miyiz diye soruyorlar. Yoksa hepsiyle başa çıkamayacaklar. Ca Caiz mi? Caiz efendim. Caiz. Onu söyleyeyim. Değil Belediyenin diktiği çiçeklerden alınabilir mi? Çiçekler normalden fazlaysa, sıkını alma gibiyse, yani o bulunan noktaya zarar vermiyorsa alınabilir. Mesela lale mevsimi geçince soğanlar alınabilir mi? Evet, yani hepsini şey alınabilir, alınabilir. sonra yine. Ya da ekilen çiçeklerden kendini yetiştirmek amaçlı yaprak veya kök alınabilir mi? Yaprak alınabilir mi derken şu anda mesela gül ışkın vermeye başladı uygun yani birkaç çatal varsa bir tanesini kesip alabilirsin. Gülbülüyorsunuz o ışkığından dikerek büyür. Kolay büyür. Ama e, o dikilen yere zarar veriyorsa, orada açık meydan nasıl e, sebep oluyorsa, sık alma değil de aldığınız zaman kelliğe sebep oluyorsa, orayı boşaltıyorsa doğru değil bu. Kamuya zarar verme sayılır işte. Anlaşıldı? Kavşaklara, Kavşaklara işte işte bir de o şu bu birçok insan alınca geriye bir şey kalmaz ama dediğim gibi günün birçok dalı var. Dallardan bir tanesini uygun alıyorsunuz, gidip yetiştiriyorsunuz. Yani kısaca dikkat gel benim bu filmden işte çevredekiler görür yaparsa benim gibi sonu ne olur? Bunun ve benzeri benim yaptığım niye sebep olur? Bunu hesap etmek zorundasınız. Kamuya zarar vermeden diyoruz biz buna cümle olarak. Evet. Evet. Mesela atılan ok yeyi öldürmedi, yaraladı. Ardından kesilseyin elbette. asaldı yani canlı yetişmişsen kesmelisin. Anlaşıldı? Hamile bir bayanın henüz sütten kesilmemiş olan diğer bebeğini emzirmesinin hükmü nedir? Caizdir. Caizdir, caizdir elbette. Evet. Dur, şu da. Evlerde özellikle de ev damlarında güvercin beslemek. Onlarla zaman geçirip eğlenmek caiz midir? Mekruhtur. Neden mekruhtur? Güvenci beslemekten dolayı değil. Onlarla vakit geçirmekten dolayı değil. Güvercinlerle düşüp kalkanlar, avcılar gibi bir müddet sonra ölçüyü kaçırırlar. Hastalıktır. Hastalıktır. Ciddi bir hastalıktır hem de. 500 bin lira güvercine para veren insan var. Tek güvercin var. Yani yok. Tamamen Tek güvercin var, ben bildiğim 5000 bin lira fiyatı. Bir güvercinin fiyatı 5000 bin lira. Bunu veren var. Bu gene neyse, yani hasta veriyor ama asıl şu, güvercinleri seyreder, güvercinler uçar, havada taklalar atar, bilmem ne eder, gelir, eder, gider, onları seyreder, bayılır onlara. Ama güvercinleri bir başkasının güvercini kandırıp getirmişse, çok hoşuna gider. <gülüyor> kendi güvercinini bir başkasının güvercini kandırmış da kendi tarafına götürmüşse, fırtınalar kopar. Olmaz. Şimdi helal haram duygusu da karışıyor. Güvercin gidiyor. Bütün güvercinler dönüyor. Paçalı güvercin, üstelik değeri yüksek güvercin karşı damdan gelmiyor kerata. Çağırıyor gelmiyor, yem gösteriyor gelmiyor, onu kovalıyor gelmiyor. Bu sefer çaktırmadan odama geçmeye çalışıyor. Elin damına. Şimdi yani ölçüler kayıyor. Bunun için güvercin hastalığı eskiden de varmış. Çok uygun görülmez. Harun Reşit güvercinleri çok severmiş. Bir gün bir tane dalgavuk, öyle diyeyim, ilmehli. Peygamber Efendimiz üç şeyde yarışı helal kılmıştır diyor. Bir, at nallarında, yani at yarışını kastedi, iki ok yarışını kastediyor. Üç, kanat yarışı diyor. Hadiste kanat yarışı yok. kavukluk için uyduruyor. Sonra Harun Reşit şu adama diyor, biraz altın verin diyor. Veriyorlar, bir daha yanıma sokmayın diyor. Buraya gelmeyecek diyor. Anlıyorlar. Adamı uzaklaştırıyorlar. Bu güvercini de kesin diyor. Çok güvercin vermiş. Çok kesin. Güvercinin ne suçu var? Anlıyor yanındakılar şeyi. Güvercinin ne suçu var diyorlar. Allah Resulüne yalan isnat edilmesine o sebep oldu diyor. Benim ona olan sevgim sebep oldu diyor. Bu güvercini yok edin diyor. Böyle bir hastalık var yani. Güvercin nereden kaynaklanıyor? Niye böyle insanları kendine hasta ediyor? Bilemiyoruz ama güvercinlerde böyle bir hastalık türü var. Evet. Pazarları vardır. Eskiden neredeydi? Ee, Ulubatlı durağını biliyor musun? Vatan Caddesi'nin sur çıkışında. Ulubatlı durağını geçince oradaki köprünün altıyla surun kenarı güvercin pazarıydı. Zabıta onlar oradan kovaladı. Şimdi bildiğim kadarıyla Edirne Edirnekapı'da surların arkasında yine onlar kendilerine bir pazar dünyası bulurlar. Hemen nasıl haberleşirlerse hala güvercin alım satımı devam ediyor. İçeriğinde alkol bulunan el yüz kremi deodorant kullanılabilir mi? Günümüzde alkolsüzlerini bulmak zor. Alkolsüzleri var bilesiniz. Ondan, ondan önce söyleyeyim. Ee, şöyle içilemeyen bir alkol türü var. E, metil alkol olarak biliniyor. Eğer bundansa sıkıntı yok. Bundan değilse yani şöyle e, bu kapladığı alan büyükse elleri yıkayarak veya orayı yıkayarak namaz kılmak daha doğru bir davranış olur. Ama eğer parfüm şeklinde alkol yüzde doksan parfüm şeklindeki alkoller uçucudur ve uçarlar. Yani geride koku bıraksalar da alkolü uçar. Anlaşıldı. <gülüyor> Cennet dili Arapça mıdır? Evet efendim. Şehit cenazesi kılıyoruz ama okuduğumuz siyer kitabında bede şehitlerin Uğuz şehitlerin cenaze amazalarını kılın e, kılınmadığını okuduk aslında şehide namaz kılınır yanlış evet kefensizdir kendi elbisesiyle kefenlenir şehide namaz kılınır hatta Uhud'un bütün şehitlerine Efendimiz tek tek namaz kılmıştır toplu da kılmamıştır her biriyle beraber Hazreti Hamza'yı da kılmıştır yani Hamza duruyor diğer şehit yanına getiriyor ona cenaze namaz kılınıyor o şehit alınıyor diğer şehit getiriyor ona cenaze namaza kılınıyor Peygamber Efendimiz hepsine kılmıştır bunu unutmayasınız diye söylüyorum. Şehidin cenaze namazı vardır. Şehit kanı yıkanmaz. Elbisesi değiştirilmez. Öylece defnedilir. O vardır. Anlaşıldı. Süt kardeşliği yukarı vurur mu? Aşağı da vurur, yukarı da vurur. Ş şöyle diyeyim. Fatıma diye bir kadıncağız var. Beş nene çocuğu var. Dördüncü çocuğuyla beraber bir çocuk emdi. Anlaşıldı? Ali diye bir çocuk onu emdi. Şu, o çocuğun Ali'nin, Fatıma'nın beş çocuğu da o Ali'nin süt kardeşi olur. Anlaşıldı? Kendisinden yukarısı da aşağıda. Diğer kardeşleri kardeş olmaz, ayrı. Ama Ali nedir? Fatıma'nın beş tane öz çocuğu vardır doğurmuştur, bir de süt çocuğu vardır altı. Böyle bileceksiniz. Anlaşıldı Sür katlaşı olan iki kişi Hanefilere göre evlenmek isteseler veya bilmeden evlenmiş olsalar şafi olup kardeşlikten çıkabilirler mi? Şöyle diyeyim. Yani çıkabilirler mi değil. Ee, baştan olacaksa Hanefilere göre süt kardeşi olsalar da ne olabilirler? Evlenmemeliler. Hatta şafi olsalar bile evlenmemeliler. Anlaşıldı. Ancak evlendikten sonra süt kardeşi olduklarını öğrenirlerse bu Şafii mezhebine göre kendilerine kurtuluyorsa bu evlilik, Şafiler biliyorsunuz, beş doyurucu emmeyi şart koşuyorlar. Beş doyurucu olacak, fasılalı olacak. Fasılalı ne demek? Şu demek, yani çocuk e, diyelim ki annesini emiyor ya, emen çocuk yorulur. Çünkü anne göğsünden süt bir kadar rahat gelmez. Bu da çocuğun çene yapısını güçlendirir esasen. Anlaşıldı. Çocuk ara sıra duraklar sonra bir daha emer. Bu değil. Şimdi emzirdi, doydu, uyudu, etti. Biraz sonra diyelim ki iki saat sonra bir daha emdi. Fasla bu demek. Bu şekilde aralıklı olacak. Çocuğun bırakıp bırakıp aldığı değil. Aralıklı olacak. Ne olacak? Beş kere doyurucu emme olacak. Öyle olunca süt kardeşi olurlar. Buna göre kurtulması mümkünse bu evliliğin Cenab-ı Allah yuvanın devamını murad eder. Hele de çocuk varsa onların da anneli babalı olması. Bu insanlara şafi bir alim tarafından eline yazılı Fetva verilir. Doğru olan uygulama budur. Ee, i̇ddia edenler de gösterilir. Ama bu şüt kardeşlikten çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz değil. Buna şüt kardeşi olmamıştır İmam Şafi'ye göre o insan. Tamam? Öyledir. Sorular bize geldi. Cevaplarsanız seviniriz diyor. Böyle anlatacağınız. Tamam? Yeterli değilse arkasını sorabilirsiniz. Bir yaşlı teyzemiz namazda konuşuyor. Sık sık abdest alıyor. Üşüdüğü için bilmez idrar tutma ve kaçırma problemi var. Abdest olarak TMM etse olur mu? Olmaz. Bu insan abdest almalı. İdrağı kaçıyorsa bunun manası o kişi özürlüdür. Özürlü yani az so soğuktan değil. İdrar, artık e, tutan sistem tutmuyor demektir bunun manası. Buna selisül bevül diyorlar. İdrar kaçıran diyorlar. Bu teyze özürlü konumunda olmalıdır sık sık konuşuyor e, deyince namazda konuşursa namazı bozulur. Acaba anzaybını mı? Anzaybınısa hükmün başkasına girer. Yani eee namazda olduğunu unutuyor mu? İşte unutuyorsa anzaybını demektir. Yani unutan insan demektir. Ona göre şey yapmak lazım. Ama mesela e, mesela şey meselesiyse abdest meselesi bu kadın teemmüm almamalı. Abdest edebiliyorsa abdest etmelidir. Özürlü gibi vakit girdikçe abdest almalı yi çıkışıyla yeniden abdest öbür vaktin girişiyle de yeniden abdest almalıdır. Ona bakan gelinleri bunu almış. Gelinler ona bakmadan da bunu alıyorlar zaten. Zaten namaza sahih değil. Temiz ve namazda konuşma bari teemmüm yapsa diyorlar. Ne diyebiliriz ki bu kişilere? Ha, bir şey daha var tabii. Sorunun içerisinde soru var. Bundan bir şey daha anlaşılıyor. Bu kadınca kendi kendine abdest alamıyor. Anlaşıldı. Kendi kendine abdest alamayan bir kadın o zaman teemmüm edebilir. Anlaşıldı? Kendi kendine. Teemmüm dahi edemiyorsa, teemmüm dahi etmeden namazını kılabilir. Tamam. Gelini, kızı veya başkasının yardımıyla ancak abdest alabiliyorsa veya teemmüm edebiliyorsa, bu da Ebu Hanife'ye göre şart değildir. Bir insan kendi gücünden başkasının gücüyle güçlü sayılmaz. El insanü le yekûnu qâdiran mâ kudreti denilir. Ne demek? Bir insan kendi kadir değilse Yani gücü yetmiyorsa Bir başkansının kendine sağladığı Destekle güçlü olmaz Kendi gücü neye yetiyorsa Onunla sorumlu sayılır Anlaşıldı <Sessizlik> Su dökmek Yani olabilir yani dökülebilir ama Su dökmekten ileri yani o dökerse Alabiliyor ıbrığı kendi dökemiyor mesela Kızım gel su dök demek zorunda değil Kimseye Anlaşıldı Gerçi şöyle bir sıkıntı vardır. Yani yaşlı kadınlara yani anne senin gücün yetmiyor. Sen temmüm yap. Sen abdest almadan da kılabilir ikna edemezsin. Yani içi rahat etmez. Yani ama bunun öğretilmesi, bildirilmesi, belki kitapta yazılı okunması, gösterilmesi ve öğretilmesi lazım. Veya da daha doğrusu şöyle olması lazım. Bu insan hasta olmadan, aciz duruma düşmeden bu bilgiyi bilmeli ki aciz duruma düşünce bu bilgiyle hareket edebilsin. Böyledir. Tamam. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh de şöyle diyor. Bir insanın yakını varsa, kızı, oğlu, çocuğu, gelini varsa, bu insanlar hiç şikayet etmiyorsa, bunun için ücret istemiyorlarsa, yani mızmızlanmıyorlarsa, yüksünmüyorlarsa derler ya, o zaman bu insan ne olur? Abdest almalıdır der. Eğer yüksünme varsa, ücret talebi ve benzeri varsa, tutmak zorunda değil diyor. Ama Ebu Hanife'nin kanatı bir insan, Oğlu, kızı, gelini yüksünmese de ben anne yaparım, ederim, giderim desede başkasından insan yardım istemek zorunda değildir. Kendi gücü neye yetiyorsa o kadarla muahaza olunur, o kadarla hareket etmelidir diyor. Tamam. Nokta.